Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Fransa Çevre, Enerji ve Deniz Bakanlığı, ülkede güneş elektriği alanında gerçekleşen yatırımlarla ilgili güncel verileri açıkladı. Bakanlık tarafından açıklanan birilere göre, ülkenin güneş elektriği üretimi kapasitesi, Haziran ayı sonu itibariyle 6911 megawatt seviyesine yükselmiş durumda. Yılın ilk 6 ayındaki toplam artış ise, geçen yılın aynı dönemine göre, %14'lük gerilemeyle 336 MW oldu. Bu aynı zamanda Fransa için 2013 yılından beri gerçekleşen en düşük 6 aylık büyüme rakamı oldu. Ancak büyümeye devam ediyor. Verilere göre güneş elektriğindeki kümülatif gücün 3505 MW'lık bölümünü 250 kW üzerindeki sistem kurulumları oluştururken 1127 MW'lık bölümünü ise 9 kW ve altı sistemler oluşturdu. Ülkedeki 9 ila 36 kW arası güce sahip sistemlerin toplam gücü ise 416 MW, 36 ila 100 kW arasındaki güce sahip sistemler 862 MW, 10 ila 250 kW arası güce sahip sistemlerde 1002 MW düzeyine ulaşmış durumda. Fransa'da toplam kurulu güçleri 2141 MW olacak, çeşitli kapasitelerdeki 21.634 adet projenin çalışmaları ise devam ediyor. Bunlardan toplam güçleri 593 MW olacak. 11.276'sının şebeke bağlantı anlaşması da var. Fransa bu güç ile yılın ilk yarısında 3.8 terawatt saatlik elektrik üretimi gerçekleştirmiş oldu. Elektrik üretimi ise %11'lik artışla 3.8 terawatt saat seviyesine yükseldi. Bu üretim Fransa'nın elektrik talebinin %1.5'unu karşılamış durumda. Bir yıl öncenin aynı döneminde ise bu rakam ...sadece %1.4'tü. Yani bir artış var Fransız Güneş Enerjisi'nde. 2018'de... ...10.2 gigawatt... ...2023 yılında ise... ...20.2 gigawattlık toplam kapasiteye... ...ulaşmayı hedefliyor. Ve bir güzel haber de Türkiye'den. Rüzgar, güneş ve biokütle gibi... ...yerli enerji kaynaklarının kullanımının... ...yaygınlaştırılması için... ...yeni bir model geliştirildi... ...ve ilan edildi. Yeni modele göre enerji kooperatiflerinin... ...kurulması söz konusu olacak. Böylece enerji kooperatiflerinin 5 megawatt kadar lisanssız üretim yapmasında önü açılmış oldu. Mevzuat değişikliği sonucu çiftçiler başta olmak üzere esnaf ve kobiler güç birliği yaparak kendi elektriğini üretebilecek. Örneğin bir köydeki çiftçiler ortak bir enerji kooperatifi kurabileceği gibi organize sanayi bölgesinde de faaliyet gösteren işletmeler rüzgar, güneş ve biyokütleden kendi elektriğini üretebilecek. İşin başında belirli bir ortaklık bedeli konulduktan sonra elektrik parası ödenmeyecek. Kapasite tahsis sorununun çözülmesiyle birlikte ürettiği fazla elektriği sisteme vererek ortaklık payına göre de para kazanılabilecek. Türkiye'de ortalama 1 megawattlık yenilenebilir enerji tesisi kurmanın maliyeti 1 milyon euro civarında yapılan yatırım. Dolayısıyla 4-5 yıl içerisinde geri alınabiliyor ki bu gerçekten çok iyi bir geri dönüş süresi. Uzmanlar özellikle enerji kooperatiflerine kırsalda bankaların ve devlet finansman desteği sağlanması gerektiğine Burada dikkat çekmişler. Ortalama 4 kişilik bir ailenin yıllık elektrik faturası 2.000-2.500 lira arasında değişirken işletmelerde bu rakam daha da yükseliyor. Türkiye'de faaliyete geçmeyi bekleyen hali hazırda kurulu 7 adet yenilenebilir enerji kooperatifi bekliyor. Sırada sistemin tam olarak faaliyete geçmesi için kapasite taksis sorununun çözüme kavuşması gerekli enerji kooperatifi kurmak isteyen ortaklar enerji piyasası düzenleme kurumundan bu konuda destek bekliyorlar. Enerji kooperatiflerine ilişkin değerlendirmede Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri söz konusu gelişme ile dünya ortalamasının çok üzerinde güneş alan ve rüzgar potansiyeline sahip olan ülkemizin bu kaynaklarını üretime dönüştürerek en büyük cari açık nedeni olan enerjideki dışa bağımlılığımızı ciddi oranda azaltması sağlanacak ve yenilenebilir enerji kooperatifleri Yerel kalkınmanın anahtarı olacaktır deniyor bakanlığın açıklamasında. Ve yine güzel bir haber, bir müjde. Rainbow Warrior Greenpeace'in efsane gemisi Türkiye turuna 6 Eylül'de Bodrum'da başlayacak. Bodrum'da 2 gün kalacak olan gemi 10-11 Eylül'de Türkiye'nin ilk sakin şehri olan Seferihisar Sıhac'a uğrayacak. 13-14 Eylül tarihleri arasında Çeşme Ulusoy Limanı 16 Eylül'de Bozcaada'da olacak efsane gemi. Son ise İstanbul. İstanbul'da 20-25 Eylül tarihleri arasında Kuru Çeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda ziyaret etmek isteyen herkese açık olacak Rainbow Warrior. Geminin adı Kızıl Dereli Creek kabilesinin bir kehanetine dayanıyor. Kehanete göre gün gelecek, yerküre hastalanacak. İşte o zaman dünyanın dört bir yanından farklı kültürlerden lafa değil, işe bakan insanlar toplanıp bir kabile oluşturacak. Bu kabile yerküreyi iyileştirmek için çalışacak. Ve bu kabilenin ismi Gökkuşağı Savaşçıları olacak. Greenpeace'in ilk Rainbow Warrior yani Gökkuşağı Savaşçısı gemisi 1985 yılında Fransa hükümet ajanları tarafından bombalanıp batırıldı. İkinci gemisi ise 20 yılı aşkın bir süre boyunca çevre suçlarıyla mücadele etti. Sonra 2011 yılında emekliye ayrıldı ve Bangladeş'te bir hastane gemisi olarak hizmet vermeye başladı. Türkiye'ye ikinci kez gelen bu üçüncü gemi ise Greenpeace'in 40. yılı olan 2011 yılında çevre mücadelesine başladı. Gemi 1255 metrekarelik yelken alanı sayesinde karbon ayak izini en aza indirecek şekilde tasarlandı. Son teknoloji olan gemi milyonlarca insana ilham vermeye devam ediyor ve seni de güverteye bekliyorlar Kuruçeşme'de veya diğer limanlarda. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin Geleceği, günlük çevre ve ekoloji haberleri hazırlayan ve Uygar Özeğizmi. Sadece bugünkü değil gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Bosch Gezegenin Geleceği programını sundu. Bosch, jachtmachine technologie. Open radio. Chimbi weer boven. Open radio programdestekers is op